Oh yeah. 직가스 때 Kainat Bugün 28 Ocak Çarşamba Yıl 2015 Ay 1 Gün 28 Kasım 82 1436 Hicri Rebi'ül 7 1430 Rumi Ocak 15 Ayandon Fırtınası Günün Sözü Utanç olmayan kimse de onurda bulunmaz İsviçre Atasözü Günün Tarihi 62 yıl önce bugün 28 Ocak 1953'te Neyzen Tevfik Kolay'la İstanbul'da vefat etmişti. 1879'da Bodrum'da doğan Neyzen Tevfik, Ney Çalma tutkusu yüzünden İzmir'deki idadi öğrenimini de yarıda bırakmıştı. İzmir Mevlevi Hanesi'nde Şair Eşref ve Tokadizade Şekip gibi aydınların arasında yetişmiş, 1899'da İstanbul'a gelmiş, 1903'te Abdülhamid'in baskısından sıkılarak 5 yıllığına Mısır'a gitmişti. Keskin bir hiciv ustasıydı, ney konserleri, yazı ve plaklarının düşük geliriyle yaşadı. Büyük, Büyük Saatli Marif, Marif Takvimi 牛爺喜大小姐走跟走不摸摸小的走不摸牛爺 世四非新这即 студ提s此 回会儿 Merkez Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık başladı. Marmada Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet girişte ilginç bir videodan size bir alıntı yaptık. Ses olarak da Nuşu diye adlandırılan şiirlerden Parçalar ve Kadınların Dans Etmesi. Nüshu dünyanın bilinen tek kadın dili. Çin'in Huan eyaletinde Yangyong ilçesinin Jang e, bölgesinde kullanılıyordu. 60 yıl önce ortadan kalkmadan önce Galeano'da birazdan bahsedecek ama biraz ufak birazcık daha bilgi vermek istiyorum Nüshu ile alakalı. Nüshu'nun şiirleri, şarkıları ve yazılı ürünleri var. Bir Nüshu şiirinde e, her dize 7 karakter içeriyor. Nüshu genellikle kumaş, yelpaze, mendil ve kağıt üzerine yazılıyor üzerine yazılan nüshu üzerine yazılan nüshu yazılı kumaş düğün hediyesi oluyor. Çinden bahsediyoruz. Nüshu ürünlerinin ele aldığı konular arasında genellikle evliliğin 3. gününde genç çifti kutlamalar, evlilik, arkadaşlığı övmek, acıları paylaşmak, hikaye anlatmak, tanrılara ve cinlere tapmak, Çince hikayeleri çevirmek, türküleri kaydetmek gibi değişik temalar yer alıyor. Ama en çok rastlanan konu acıları paylaşmak oluyor. Yerel kadınların Kendilerini eğlendirmek ve sırlarını paylaşmak için kullandıkları bir dil olarak şu. Nişum. Gizli, gizli bir dil. Ama bitmiş durumda çünkü son bilen kadın Yang Huan Yi de hayata veda etmişti. Şimdi neden bunu anlattığımızı Galeano'dan dinleyelim aynalardan.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 Sözcük Kaçakçıları Bin yıldan fazla bir süre boyunca 20. yüzyıla girene dek güzellik normları Çin'de kadın ayağının büyümesini yasakladı. Kül kedisinin ilk versiyonu 9. yüzyılda ufak kadın ayağına yönelik erkek saplantısının edebi şekle büründüğü Çin'de yazıldı. Kızların ayaklarını çocukluktan itibaren sımsıkı sarma geleneği de 3 aşağı 5 yukarı o dönemde başladı. Ve bu sadece estetik ideale ulaşma düşüncesiyle yapılmıyordu. Ayrıca bağlanan ayaklar kadını eve bağlıyorlardı ve bu açıdan bakınca bir erdem kalkanı da oluyorlardı. Kadınların serbestçe dolaşmasını engelledikleri için herhangi bir uygunsuz kaçışa karşı ailenin onurunu koruyorlardı. Yang Huan Yi'nin ayaklarını da çocukluğunda köreltmişlerdi. Yaşamı boyunca düşe kalka yürüdü, 2004 yılının Ekim ayında öldüğünde bir asırı devirmek üzereydi. Çinli kadınların gizli lisanı olan Nuşu'yu bilen son kişiydi kendisi. Kadınlar arasındaki bu şifrenin kökeni çok eski zamanlara dayanıyor. Erkeklerin lisanından dışlanıp yazı yazmaları yasaklanan kadınlar kendilerine ait gizli, ve erkeklere yasak bir lisan yaratmışlardı. Doğuştan itibaren okuma yazma bilmemeye mahkum edilen kadınlar, süsleri andıran işaretlerden oluşan, ve efendilerinin gözünün deşifre edemediği, kendilerine ait bir alfabe yaratmışlardı. Kadınlar sözcüklerini elbiselerinin ve yelpazelerinin üzerine çiziyorlardı, bunları kumaşa işleyen eller özgür değillerdi, ama işaretler özgürdü.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 Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. 1909'da bugün Küba'da Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri askerleri Küba'yı terk ediyorlar ama bir tek yeri bırakıyorlar. İspanya Amerikan Savaşı'ndan sonra Guantanamo Körfezi'ndeki deniz üssü orada kalıyor. Günümüze kadar da günümüzde de hapishane olarak kullanılmaya devam ediyor. Dünyanın en vahim işkencelerinin de arada yapıldığı bir yer olarak biliniyor. Yakınlarda da geçenlerde bir kitap. ilk defa orada olanları birinci elden, birinci gözden yazan bir kitap. Oldukça edit edilmiş, kesilip biçilmiş ama gene de çıktı oradan. Ve Muhammed Uğuld'un önemli kitabı şimdi... Hala orada yatmakta olan 14 yıldır Hiçbir suçlama olmaksızın Hakkında yatmakta olan Muhammed Uludun kitabı Yayınlandı Ta 1909'dan beri Öyle gidiyor hikaye 2004'te Bugün de Türk lirasından 6-0 atılmasını ve para biriminin Yeni Türk lirası olmasını öngören Yasa tasarısı bugün 2004'te bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kabul edilmişti. Bir de beş yıl önce bugün Havodzin önemli tarihçi aktivist ve öğretmen diyelim Havodzin bugün ölmüştü. Küçük bir şey Bill Bigelow'un yazdığı bir yazı var. Common Dreams'den alabiliriz. Kendisi bir konferans vermiş Havuzin ve öğretmenlere birkaç yüz öğretmene sosyal eğitim ve ulusal konseyi, sosyal araştırmalar, ulusal konseyinde yüzlerce öğretmene yıllık kongrelerinde, Houston'da Texas'ta verdiği şeyde şunu hatırlatmış konuşmada öğretmenlere sosyal bilimleri öğrenmek sadece ...olguları ezberlemekten... ...ibaret değildir... ...tam bunun ötesinde... ...dünyayı... ...değiştirme, öğrencilere... ...dünyayı değiştirme arzusu... ...kazandırabilmektir... ...ve küçük bir... ...amaç ama... ...oldukça da... ...önemli bir amaç... ...diye de gözünde bir kıvılcımla... ...söylemişti diyor... Çünkü diye devam etmiş öğretmenler öğrencilere bizi belli bir kutunun içinde hapseden temel bir takım önermelere rın dışına çıkmayı öğretmelidir. Öğretmenler, öğrencilere bunu öğretmelidir. Çünkü bu kritik yeniden düşünme tarihi ve ülkenin kendi insanın kendi ülkesinin bu dünyada o Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor tabii. Oynadığı rol hakkında tarihi ve rol hakkında kritik, eleştirel bir yeniden düşünme olmadığı zaman şeyler, durumlar hiçbir zaman değişmez ve bu da dünyada savaşların, açlığın, hastalığın, eşitsizliğin, ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının kol gezdiği bir dünya olmaya devam eder demişti. Havuzin'i de büyük bir özlemle de andığımızı söyleyelim. Naomi Klein hemen onun ölümünün arkasından yazar ve aktivist Naomi Klein şöyle söylemişti. Biz şimdi en sevdiğimiz öğ öğretmenimizi kaybettik demişti. Fakat sosyal adalet kahramanları ve öğretmenleri arasında Tek, tek tek insanların Sıradan insanların Değişim yaratabileceği ve Dünyayı değiştirebileceğini gösteren Önemli simalardan biriydi Ona da bir Günaydın diyoruz Sağolun. Evet haberlere Bakalım şimdi Siriza lideri Alexis Tsipras Yeni Yunan Başbakanı olarak Yemin etti Siriza'nın sözcüsü Panos Skulletis de Avrupa'nın yeni hükümetin politikalarından endişe etmesine gerek olmadığını söylemiş. Ve şunu eklemiş Avrupa Siriza gibi partilerden korkmak durumunda değil korkacak bir şey varsa o da kendisinden korkmalı demiş. Yani bu durumu örnek olarak da BBC'nin haberleştirdiği Türk azınlık verilebilir. Yunanistan'da sol parti Siriza'yı ekonomi politikalarının yanı sıra iktidarı taşıyan bir diğer etkininde azınlıklara yaklaşım olduğu söyleniyor. Siriza'nın Batı Trakya'daki Türklerin yoğun yaşadığı iller Rodop'tan iki, İskeçet'ten de bir milletvekili çıkardığı aynı şekilde belirtiliyor haberin içerisinde. Yani bir zamanlar yıllarca komünist e, diye korkulan e, oluşumlar, kurumlar. Şimdi destekleniyor ve bunun içerisinden milletvekilleri de çıkarılabileceği gösteriliyor. Evet Yunanistan'da bir Sağlık Bakanı da kör bir milletvekili oldu. Bu da ilk defa oluyor. Bir ilk kör bakan olarak tarihe geçiyor. Panayotis Korumblis kendisini BBC Türkçe'nin haberine göre kendisini dengesiz Marksist olarak tanımlıyormuş ve Avrupa Birliği ile kemer sıkma politikaları pazarlığını yürütecek olan dünyanın en zorlu pazarlıklarından biri olsa gerek pazarlık denebilir mi bilmiyorum ama bu küçük muharebeyi yürütecek olan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in yanı sıra kabinede önem, öne çıkan bir diğer isim de bu olmuş Panayotis Korumblis ailesi Osmanlı döneminde Karadeniz'den göçmüş Pontus ...görme yeteneğini de... ...nasıl kaybetmiş... ...ikinci dünya savaşından kalan bir bomba... ...çocukken patlamış... ...oynarken herhalde... ...kabinede... ...yeni kabinede altı bakanın... ...altı kadın bakanın olduğunu da... ...söyleyelim... ...bağımsız Yunanların... ...koalisyon ortağı... ...bağımsız Yunanların lideri Panos Kamenos da... ...savunma bakanı olmuş... Göçmenlik gibi konularda oldukça katı bir çizgisi olan partinin ekonomik politikaları dışındaki duruşunu endişe yaratabileceği de belirtiliyor. Bunları da konuşur. Sihirzan'ın zaferi Yunanistan borsasını vurdu diye de bir haber var. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Kayıplar %5.5'a varmış. böyle bir durumdan da bahsedebiliriz. Evet çünkü Yunanistan'da genel seçimleri kazanan e, sol parti Sirizan'ın sözcüsü ülkenin dışarıya olan borçlarını geliyor diye benim mümkün olmadığını söylemeye başladı. Daha önce daha önce söylemeye devam etti daha doğrusu. Evet hiçbir yeni bir, bir şey yok, yok hiçbir değişiklik bir, yok. Neyi bekliyorlardı acaba diye soruyorum ama Avrupa'nın kendinden korksun demesi oldukça önemli. Yani bu o, hükümet sözcüsü yeni hükümetin sözcüsü Skulletis'in çünkü şöyle de bir yani şundan korksun diyor korkacaksa kendinden korksun çünkü bu aşırı kemer sıkma diye Avrupa'nın en güçlü ülkesi olan Almanya'nın empoze ettiği dayattı öncelikle dayattığı bu şey Dogmatik, neoliberal ekonomik politikalar Avrupa'yı bir bataklığa, durgunluğa sürükledi. Asıl ondan korkusun evet. demiş. Ve aynı şekilde şu şekilde devam etmiş daha doğrusu. Eğer demokratik yollardan seçilmiş yeni hükümetle işbirliği yapmak izlemezlerse Avrupa çok tehlikeli ve gülünç bir hal alacaktır. Başından beri söylüyoruz Euro bölgesi tehlikede bu tehlike Siriza'dan değil kemer sıkma politikalarından kaynaklanıyor demiş. Avrupa'da da borçlarda indirim beklemeyin diye konuşmaya başladı. Euro grubu başkanı Yavren Dijlsen-Boem ismini umarım doğru telaffuz etmişimdir. Yunanistan'ın borçlarının silinmesine yönelik çok küçük bir destek olduğunu söylemişti daha önce. Ama Jean-Claude Juncker komisyonun radarında olmadığını söylemiş. İndirim beklemeyeceğini belirterek her iki tarafta kendi şartlarını göstermeye başladı. Kendi durumlarını göstermeye başladı daha doğrusu. Evet. John Pfeffer'ın da önemli bir e, sivil toplum kuruluşunun başında araştırmacı John Pfeffer'ın ayrıntılı bir yazısı var. Avrupa'nın çöküşü mü? diye soruyor. Kendisi Foreign Policy in Focus adlı grubun sözcüğünün başkanlığını da yapıyor. Araştırmacı ve e, Avrupa Birliği'nin bir rejim, bir rejiminin çöküşüne doğru gidecek bir tehlikede olduğunu da söylüyor. Potansiyel bir rejim çöküşü yani Avrozon'un, Avro bölgesinin sonu ve bölgesel entegrasyonun da aslında sonu olabilir. Bir distopya olabilir diyor. Ve eğer bunda sonuçta Soğuk Savaş'ın zaferinden bir şey soğuk savaş zaferinin dişleri arasından kendisine bir ilgi çıkarırsa bundan da kendisinden başka kimseyi suçlayamaz diye konuşmuş ve böyle bu şekilde farklı zamanlarda yapılmış yani Skulletos'un konuşmasına da farkında olmadan gönderme ve hatta doğrulama yapmış da oluyor. İlginç bir analiz var. Evet ama korkulacak bir şey yok. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Yunanistan'da seçimi kazanan Seriza'nın Türkiye ile ilişkileri etkilemeyeceğini söylemiş. Türkiye'yi etkileyemez demiş Bozkır. Ee, Avrupa'nın, aman Avrupa'da bir olay olmasın da başka ülkelerde can alıyorsa, ben e, yal, can alıyorsa bile ben göz yumayım zihniyetinin noktasına geldiğini söylemiş. Fehriye Erdal örneğini vermiş ama o kısmına girmiyorum ben. Ee, Siriza'nın neden etkileyemeyeceğini Türkiye'yi de şu şekilde açıklamış Türkiye siyasi istikrarın devam ettiği bütün rakamların üçe katlandığı işsizlik dahil mi acaba e, ve çözüm sürecini yürüten bir ülke demiş Yunanistan'ın Avrupa'nın şımarıtılmış çocuğu olduğunu söylemiş Bozkır ve Siriza'nın da Türkiye'ye etkisi olacağını zannetmediğini ifade etmiş Derin bilgilerini de bu şekilde aktarmış gazetecilere evet fakat işte John Fafre'de okumasında ve başka Tarihçilere göz atmasında da yarar var bakanın. Türkiye'deki siyasetçilerin biraz böyle çalışmaları da iyi olabilir. Çünkü yani modern devlet yönetiminde hakikaten çok önemli başarıları oldu birlik. Özellikle de çeşitlilik içinde birlik sloganıyla çok önemli savaş sonrası barış ortamını yaratmakta. Önemli katkıları olmuş bir yerdi. Fakat Avrupa Birliği artık güzel retoriklerin, konuşmaların ve iyi niyetin dışında e, bazı şeylere de ihtiyaç duyuyor birlikte olabilmek için demiş Fefer yazısını bitirirken. Daha e, yani e, birincisi ekonomik eşitsizlikler konusunda. ikincisi siyasi aşırılıklar konusunda ve ırkçılıklar e, konusunda. Üçüncüsü sosyal hoşgörüsüzlük konuşur, konusunda daha iyi bir reçeteli ile ortaya çıkmazsa yakında e, yeniden rewind geriye sarma düğmesi Avrupa entegrasyonunda düğmesine basılabilir ve bunu izleyen rejim çöküntüsü de sadece traji, Avrupa için bir trajedi olmakla kalmaz geçmişin o çok tehlikeli kanlı savaşlara yol açan rekabetlerinin bir daha gelmeyeceğini düşünenler, umut edenler içinde ve şu anda da çok ciddi şekilde kan dökülen çatışmalara karşı da bunların olmaması, olmaması gerektiğini düşünen ve umut edenler içinde çok ciddi bir tehlike bekliyor demişler. Mesela birkaç örnek de vermiş Macaristan'da Orbán'ın Fides Partisi yeni bir illiberalizm doğurdu. Yeni bir terim. Yani Macaristan'ı Avrupa'dan çok bir mini Rusya ya da mini Çin haline getirmek için çalışan bir adam var orada ve parti var Macaristan'da. Senin örnek sık sık söylüyor. Fransa'da Löpen, Marine Löpen yani mesela Fransa'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %25'i aldı oyları ve aynı zamanda bugün seçim yapılsa diye bir araştırma var ee, kazanacağı belirtiliyor bu aşırı sağcı faşist, neo, faşist partinin Fransa seçimlerini kazanabileceği belirtiliyor ve zaten bu Charlie Hebdo olaylarının üzerinden hemen sınırları kapatalım ve şeyleri de idam cezasını da geri getirelim demişti mesela. Danimarka'da Halk Partisi, İngiltere'de UKIP Bağımsız Parti, Finlandiya'da ki en mülayim İskandinav ülkelerinden Finlandiya'da Finliler Partisi, İsveç'te bile Demokratlar Partisi gayet sağ göçmen karşıtı, yabancı düşmanı politikalar izlemekteler. Bunları da dikkate almak gerekiyor yoksa Avrupa Birliği bir ölüm sarmalına gidebilir diyor. Bütün bu Siriza'nın gelişmesini Avrupa için neler getirdiğini konuşmak üzere saat 9.30 10 arasında Vangelis Kehriotis'le Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Tarih Vakfı'ndan tanıdığımız Vangelis Kehriyotis ile konuşacağız. Onun için bu noktada şimdilik bırakabiliriz. Ama önemli bir dönüm noktası olduğunu da bir kez daha herhalde tespit edelim. Evet ama isterseniz bölgeden ayrılmayalım. Yine yakın bir ülkeden bahsedebilmek mümkün. Kosova. Ee, Kosova'da başkanlık. Ayrılmadan önce bir de şey ekleyeyim. Yanis Varfakis... E... Yunanistan'ın yeni Maliye Bakanı oldu. O da ekonomi profesörü ve daha yeni e, Channel 4'te, 4. kanalda Britanya'da yaptığı bir demeçte de e, Yunan oligarşisini yerle bir edeceğini söylemişti. Ve yürümüş olan bir, bir BBC şeyine de Diyor ki Paul Mason'a da nasıl yapacaksınız bunu deyince de on yıllardır yapmış oldukları sistemi yani enerjisini ve ekonomik gücünü her toplumda şeyler bankalar falan dışında finansçılar dışında herkesten alan bu şeyi yani müflis bankerler bitahitler ve medya sahiplerinin hemellerini elinden alıp yıkacağız demişti. O da ciddi bir bakalım uygulayacak mı diye şey yapalım. Almanya'dan da Nazi dönemi şeylerini geri istiyorlarmış. Tazminat istiyorlar. 200 milyar dolarlık bir şey tahmin ediliyor Yunanistan daha biterken mesela Mayıs savaş biterken ikinci Dünya Savaşı 200 Yunan komünist direnişciyi ...de kurşuna dizmişler. lidam etmişler. Or oraya da bir ziyarette bulundu. Alexis Tsipras. İlk ziyaretini oraya yaptı. Evet. Tarihi unutmuyorlar yani. Dolayısıyla da öyle. Evet oradan şimdi devam edelim istersen. Evet Ocak ayının başlarında e, Kosova'da ilginç olaylar yaşanmıştı. Kut Noel kutlamaları nedeniyle Yakava bölgesine gitmek isteyen Sırplar orada kiliseyi ziyaret etmesini etmek için giden Sırpları yakov olan neler engellemişlerdi. Çocuklarının e, bu insanlarla beraber savaşlıklarını ve öldüklerini ve onları aynı şekilde bu topraklarda görmek istemediklerini söyleyerek dönüşme Topluluklar e, Bakanı Aleksandr Jablonavic Kosova'da e, bir Sırp e, bu olayın ardından yakov olan vahşiler diye e, nitelemişti. Ardından büyük bir tartışma kopmuştu. Özür dilemesi isteniyordu ardından görevden alınmasını istiyordu. Özür dilemişti 19 Ocak'ta ama görevden alınmamıştı. Bu talep hala devam ediyor. Bu sefer gösterilerde büyümüşe benziyor galiba. Bu sefer başkent Priştine'de Bakan Alexander için görevden alınmasını isteyen binlerce kişi Başbakanlık binasına saldırmışlar. Cam çerçeve her şeyi indirmişler. Olaylarda 19 polis, 4 sivil yaralanmış, 22 göstericinin de gözaltına alındığından bahsediliyor. Evet, Kosova bağımsızlığına kavuştuğu zaman çok büyük idealler ve rüyalarla kutlanmıştı. Bazı ülkeler tanımamıştı, bazıları da hemen. Türkiye gibi ülkelerde ilk tanıyanlar arasında olmuştu bağımsızlıklarını. Fakat belediye başkanının gözaltında, Pristine belediye başkanının gözaltına alındığı gibi çok kaygı verici, yani ilginç diyebileceğimiz haberler var. 150 yaralı var şu anda. Evet, amaçları baktım. hükümeti yıkmak demiş Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Haşim Taçi ile Ko -Kos Kosova Başbakanı İsa Mustafa'nın düzenlediği ortak basın toplantısı. Hükümeti yıkmak istiyorlar diyorlar. Evet polis Zahir Paz Payazati meydanında göstericilere taz Su, gaz ve plastik mermiyle saldırmış. Göstericiler de taş ve sopayla aynı şekilde karşılık Tabii, burada vermiş. burada gene Anladı, ...anlayabildiğimiz kadarıyla... Arnavutlar, ya yani ...etnik bir ayrım... ...meselesi var... ...Sırp kökenli topluluklar... ...ve geri dönüş bakanı... ...Aleksandr Yablanoviç... ...görevden alınsın diyorlar... ...bir maden ocağının... ...kamulaştırılmasından çıktı... ...işin ilginç tarafı olayda... ...Mitrovica... ...kenti yakınlarındaki Trepça... ...firmasına ait maden ocağının... ...kamulaştırılması... Baya sert ağır yaralı polisler filan var. Bu böyle devam ederken holokosttan da bahsetmemiz lazım. 70. yılı birkaç gündür üzerinde durmaya çalışıyoruz. Türkiye holokostla yüzleşme günüydü Auschwitz'te 70 yıl sonra tarihin karanlık sayfalarıyla yüzleşildiği haberleri de geliyor. Dönceveleden de e, görebiliyoruz. Kamptakilerin 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasının 70. yıl dönümünde de kamptan sağ kurtulan ve hala hayatta olanlar da katılmış. Sağ kurtulan Roman Kent yaşadıklarını asla unutamadığını, ölünceye kadar öldürülen çocuklarının çığlıklarını kulaklarında çınlayacağını söylemiş. Bizler hepimiz çocuklarımıza hoşgörü ve anlayışı öğretmeliyiz. Hayatta kalanlar yaşananları unutmayacak demişler. Bu arada da törende Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder de yeni bir antisemitizm dalgasına karşı uyarıda bulunmuş. Bugün bile Paris'te Londra'da Budapest'te de Londra'da Yahudiler saldırılara maruz kalabiliyor demiş. Orta Doğu'da da yeni bir antisemitizm oluşuyor demiş böyle bir durum var yani ölüm kapısının önünde düzenleniyor kapının önünden geçen raylardan her gün trenlerle binlerce kişi her gün gaz odalarına taşınıyordu sonra da gömülemeyenler ya da dağıtılamayanlar da yakılıyordu cesetler çok fazla ceset biriktiği için holokostun sembolü olan Auschwitz toplama kampı 70 yıl önce kurtulmuştu. Ee, Alman Cumhurbaşkanı, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim da Auschwitz'siz bir Alman kimliği olmayacağını söylemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek'te, Filistinlerin hakları, hukukları, egemenlikleri bağımsız bir Filistin devleti kurulamadığı sürece ne Orta Doğu'da barış olabilir ne de şikayet ettiğiniz hususları belli bir yerde tutmak mümkün olur demiş. Katıldığı anmasında Konuyla doğrudan bir alakası var mı? Yok. Sonraki aşamaları olarak nitelendirebiliriz belki ama insanların oraya toplanmasının amacı Filistinlilerin olduğu durumu tartışmak mıydı yoksa Holocaust kurbanlarını anmak mıydı? Cemil Çiçek'in temel şeyi de buydu galiba. Derdi de buydu. Aynı şeyi Kobani'nin ardından gelen Erdoğan'ın açıklamalarında da görebilmek mümkün. Ama ona şimdi geçmeyelim daha. Bence bir ara verelim. Yalnız şeyi de söyleyelim. Dur de platformu Holocaust kurbanlarını andı 70. yıl dönümünde. İnsanlığa karşı suçta İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldiler ve Gonca Şahin'de bir basın metninde yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için Durde platformu olarak Yahudi vatandaşlarımızla dayanışmamız ve mücadelemizi sürdüreceğiz demiş. Ee, ama tabii e, Türkiye Yahudilik Araştırmaları Merkezi'nden de yıl dönümünde bir açıklama var. <gülüyor> bu vesileyle diyor insanlık tarihinde büyük bir kara leke olan holokostun gerçekleşmesine zemin hazırlayan antisemitizm başta olmak üzere her türlü ırkçılığın bir kez daha önemli irdelenerek bireysel toplumsal ve uluslararası ölçekte izlenecek tutum ve davranışların insani çizgiden şaşmaması gerektiğini vurguluyor bu doğrultuda atılacak adımların tüm dünya toplumlarının huzur güven ve barış içinde olmasını ...ümit ediyoruz demiş. Ama... ...mesela Almanya'da... ...ırkçı çevrelerin yeni hedefi... ...de... E, ...Türk kökenli bakan ve milletvekillerinin... ...bürolarına ırkçı yazılar yazılması... ...e-posta ve sosyal... ...paylaşım siteleri üzerinden... ...nefret söylemli mesajlar atıldığı... ...belirtiliyor. Almanya'da İslam karşıtı Pegida... ...taraftarları ve karşıtları Hanover'de... ...gösteriler çatışmalı oluyor. Biber gazı 42 gözaltı 24 polis ve 5 gösterici yaralanıyor. Böyle de şeyler var. Ve IŞİD son olarak da Japon gazeteci ve Ürdünlü pilot için 24 saat süre vermiş. Japon Kenji Goto, Jogo'yu ve Ürdünlü pilot Muaz El Kasasi'yi 24 saat içinde öldürmekle tehdit etmiş. İstedikleri yapılmazsa diye. Kobani meselesini de birazdan geçeriz. Açık kaste. I can, I can hardly see in front of me I see me I cannot see in front of me At least I'm free. At last pardon. Nihayet özgür. İncilden de almış bir şeyle alıntıyla bir Robert Wyatt aslında İngiliz müzisyen e, soft Machine adlı grubun da kurucusu e, şey ressam ve şarkı yazarı Alfreda Bengi ile de evli başından da büyük bir kaza geçmişti balkondan düşüp felç belden aşağısı tutmuyor çok önemli bir müzisyen onun 70 yaşında kutluyoruz 28 Ocak 1945'te Bristol'da doğmuş önemli bir müzisyen ve sol görüşlerin sahibi evet ona da bir günaydın dedik açık radyoda saat 8 43 ve açık gazete programı devam ediyor Kobane'den bahsederek devam edebiliriz evet bildiğiniz üzere Kobani merkezinden kasabanın merkezinden işit militanları söküp, sökülüp atıldı köylerde hala bulunduğu e, bilgileri geliyor ama merkezde e, Eylül ayından bu yana devam eden çatışmaların son bulduğu e, ve geri çekildikleri söyleniyor Türkiye'de ve Kürdistan'da e, kutlamalar vardı aynı zamanda polis müdahaleleri de vardı ardından çeşitli açıklamalar da gelmiş ilginç açıklamalar bunlardan e, bazılarından bahsedebileceğimiz açıklamalar. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katılmış muhtarlara sağlanan hakları anlatmış Somali'den bahsetmiş ve Kobani için küçük bir yerleşim yeri için herkes ayağa kalkıyor demiş. Bugün bakıyoruz çift telli oynuyorlar. DAEŞ oradan çıkmış o bombalanan yerleri yeniden kim onaracak diye sormuş. Evet İslam kelimesini kullanmaktan kaçınıyor. Onların alakası olmadığını düşünerek. DAEŞ diye aslında yeni bir kısaltma vardı. Devlet el-İslam fi el-Irak ve Şams. Yani işte Şam mı da içeri Irak ve Şam İslam Devleti aslında Deaş diyerek Tam da doğru mu söylüyor bilmiyorum <gülüyor> Ama Öyle söylemiş Deaş oradan çıkmış çifte oynuyorlar Diye konuşmuş biraz küçümsen bir edayla Ama Kobani'de tabi büyük bir Bayram havası da var Yerle bir olmuş Tabi Halep'e baksınlar demiş ki Onda daha haklı olduğunu söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı'nın Halep konusunda pek konuşulmuyor ama orası da yerle bir olmuş şu vaziyette. Evet. Esad'ın evet. Esad <gülüyor> yani, hali hazırdaki devlet başkanı ve diktatör olan Esad'ın varil bombaları da dahil olmak üzere attığı binlerce patlayıcı ve yıkıcı şeyle yeryüzünün en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Halep'te de Cehennem oldu. Doğru tabii ama bu Halep'in öyle olmaması öyle olması Kobani'den e, işidin çıkartılmasına sevinilmemesiyle aynı şey değil. İkisini daire ayrı ayrı yapmak mümkün herhalde değil mi? Cumhurbaşkanı'nın ne dediğini bu anlamda tam kavramakta mümkün diye. Elbette Halep'te akıllı olabilir. Ama Kobani'de de şüphesiz ki işinden kurtuluşu Diyarbakır'dan Halep'e tüm Kürt coğrafyasında coşkuyla kutlandı diyor ki elbette öyle de olacaktır. E, yani. Muhtemelen hazmedilen, hazmedilemeyen bazı şeyler var. Yani e, Başbakan o zamanlar Cumhurbaşkanı iken e, YPG militanları ile PKK militanlarının ikisinin de aynı zamanda DAEŞ'in yaşında terörist örgütü olduklarını söylemişti. Ama bir diğer taraftan dünyanın e, silahlı kuvvetlerinin en büyüklerini barındıran ülkeleri YPG kuvvetlerini kendi direnişinde yardımcı olmuşlardı. Bunların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri vardı, Arap ülkeleri vardı, Fransa vardı. Ve diğer ülkeleri de aynı şekilde sayabilmek mümkündü. Ve Peşmerge, Peşmerge gelip yardım etmişti. Özgür Suğur Yordu bulunmaktaydı. E bir diğer taraftan bu gibi ülkelerin karşısında, bu gibi oluşumların karşısında direnen bir kuvvet olarak da görebilmek mümkündü Ayşe. Yani olayı biraz daha romantize boyutundan çıkardığımız zaman e ne zaman saldırı yapmaya çalıştıklarız, her saldırı yapmaya çalıştıklarında Daesh'in önü bu oluşumlar tarafından kesilmişti ve ardından da sökülüp atılmıştı ee, Kobani merkezinden. Böyle bir savaş gerçekleştirildi. Ee, Eylül ayından bu yana süren çatışmaları bu şekilde de değerlendirebilmek mümkün. Ama hala hazmedilemeyen bazı şeyler var. Türkiye'nin içinde bulunduğu en... kuvvetler olmasına rağmen Daesh'e saldıranlar. Daha 3 ay önce de Kobani düştü düşüyor gibi bir ifadede kullanmıştı kendisi. Bunun e... Fakat evet. müttefiklerinin yardımıyla düşmedi. Türkiye'nin müttefiklerinin yardımıyla. Aralarında Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yegane müttefiklerinin yardımıyla düşmedi. Ve peşmergi, peşmergi kuvvetleri. Ki özgür Suriye ordusu da var. Tekrardan saymaya gerek yok ama Türkiye'nin beraber olarak kendini gördüğü dış politikadaki bu oluşumlar ve ülkeler Kobani'yi kurtardı YPG ile beraber. Evet, ee, ama şey... Suruç'tan sınır geçerek de Kobani'ye girmek isteyen gruba da jandarmanın engel olduğu ve e, bir bergazı e, bomba, bir bergazı bombaları da atıldı. Filan da haberleri var. 10 kişilik bir HDP heyetinin de baklava ve çiçeklerle zaferi kutlaması var Kobani'ye geçen. PYD eş başkanı Asya Abdullah'la YPG güçleri tarafından karşılanmış heyet. Kentte incelemeler yapmış ama... Kentin hali harap herhalde. Son kısmı da ilginç. O bombalanan yerleri yeniden kim onaracak sorusunun altında yatan bir imalar da var galiba. Bu tam da Başbakan Davutoğlu'nun inşaat sektörü temsilcilerine seslenerek ev alacaklar eğer birikim yap bir iki mesafe açıp üç yılda beş yılda ne kadar biriktirse biriktirsin devlet yüzde on beş katkı yapacak açıklamasının üzerine gelmişti. Bu açıklamanın üzerine gel gelmesi bu durumunda çeşitli mesajlar çıkarmaya gerekiyor. Ama korkulması gereken bir diğer durumda burada ortaya çıkıyor. Eğer Türkiye üzerinden yapılacaksa bu durum iş cinayetlerinin Kobani bölgesinde de ortaya çıkması gibi bir hadiseyle karşılaşabileceği haberini yapacağı evet. zamanda okuyabiliriz. Onun önlemini almakta fayda var. Ki fayda e yoksa iyi bir haber. Bu Başbakan Mehmet Davutoğlu'nun inşaat sektörü temsilcilerine seslenip e, ev alacaklar. E, eğer ev birikim hesabı açıp üç yılda, beş yılda ne kadar biriktirirse bundan devlet de buna devlet de yüzde on beş katkı yapacak demesi pozitif bir şey olarak. İnşaat sektörü üzerinden ekonomi yürüdüğü için evet elbette evet. pozitif olarak görebilmek mümkün. Ama ne kadar sürdürülebilirdir bu? O ayrı. O bu ayrı. Ama gene de iş cinayetleriyle beraber almak gerekiyor galiba inşaat sektörünü de. En fazla e, iş kazalarının yaşandığı alan olarak da biliniyor. Geçen sene içerisinde bunları aktarabilme fırsatı da bulabilmiştik biz. Cuma günleri. Bir önceki yıldan neler kaldığını akılda. Ee, yeni bir dava da var. Daha doğrusu takipçi olduğundan bir dava da var. Cengiz Akdar hatırlattı buna bize sağ olsun. Ee, geçtiğimiz sene Eylül ayında öldürülen... E, Ölen daha doğrusu Eroğlu ile alakalı bir dava var ve davanın takibi devam ediyor. Olayın olduğu günden bu yana eksiksiz ve bütün sorunlar yargılanmalı. istediğimiz doğrultuda adalet arayışını sürdürdük. Be beş kişinin davada sanık olarak yargılanması bizler için yeterli ve tatmin edici değildir. Her fırsatta söyledik ve söylüyoruz diyorlar. 16 yaşında hayatını kaybeden genç bir işçinin ailesi bunlar. İzmir'de meydana geliyordu olay. Yanlış hatırlamıyorsam detaylarını da bulurum. Ee, ve... Eksiksiz bütün sorunlar yargılanmalı diye de adalet nöbetlerine devam ediyorlarmış. Bir yıldır da haykırıyoruz diyorlar. Eren Erenoğlu'nu unutmadık. Evet bunu tekrar konuşma fırsatı da bulacağız herhalde zaten. Gerek Cengiz Aktar'la gerekse de kendi programlarımız içinde devam ederek. Fakat şey de söyleyelim. Çok, çok çok ufak bir hatırlatma yapayım. Şimdi buldum. Eren Eroğlu tabela asma işi yaparken 154 bin volt elektriğe maruz kalarak hayatını kaybetmişti. 16 yaşında işçiliğe başlamıştı ve 17 yaşında hayatını kaybetmişti. Dava halen sürüyor ve ailede takipçisi oluyordu. Bunu aktarabilme fırsatı buldum ama haber önünde olmadığı için eksik noktaları olduysa şimdi tamamlayayım. Evet. Şimdi çatışma halleri ve saldırı durumları devam ediyor. Bu arada ben şeye de bak bakma fırsatı olanlar için de söyleyeyim. Yani Kobani'de bir bayram durumu yaşanıyor. Ve Suruç hemen öbür tarafındaki bu Kürt köyünde Kobani'nin düşmesi halinde bütün bölgedeki ...yapının kantonun da... E, ...düşmesi ihtimalinden bahsediyordu. ...o yüzden sevinilmiş... ...fakat mesela e, notlara... ...şöyle baktığınız zaman bu konudaki... ...haberlerin gerek hürriyet gerek... ...radikalde gerek başka yerlerde... ...altında son derece... E, ...ırkçı ve nefret... ...söylemini içeren... E, ...okur yorumlarına da rastlamak... ...mümkün bunların da kaygı verici... ...olduğunu eklemeliyim... Ama yani ...okumlar... O ve bir daha da gelmişsin sınırları kapatın onlar kalsın orada yani, okur yorumu böyle açık olduğu zaman çok ilginç şeyler ortaya çıkabilir ne zaman ki okul teknolojiyle alakalı bu bir şey aynı zamanda yani tutulamıyor insanlar o noktada ve her şeyi söyleyebiliyorlar trolük denilen bir mevzu var en fazla yaşandığın yerlerden bir tanesi de okuyucu yorumları evet. bir akit gazetesinin mesela şeyine bir bakın Okuyucu yorumlarına bakın ondan sonra daha fazla sinirinizi bozabilecek şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Normal olarak zaten takip etmiyorum da bu sefer dikkatimi çekti. Bu önemli bir olay olduğu için silme böyle gitmiş ama yani. Kobani konusunda bir Kürt düşmanlığı da e, yapılıyor. Öbür taraftan e, Libya'nın başkenti Trablus'tan çok kaygı verici bir haber var. IŞİD'in. Libya koluna bağlı silahlı militanların beş yıldızlı bir oteli bastı. Trablus'ta. Başkent Trablus'ta. Trablus'ta evet. Libya'nın başkenti Trablus'ta. Ve militanlar güvenlik güçleri de oteli kuşatınca yirmi dördüncü kata çıkıp üzerlerindeki bombaları patlatmışlar. Beş turist de hayatını kaybetmiş bu haberin ilk okuduğum yerde e, Türklerin de katıldığı otelde diyordu. O yüzden acaba aralarında Türk de var mı diye sordum. Öğrenlerin kimlikleri açıklanmamış dolayısıyla. Ayrıca otelde üst düzey devlet görevlileri de varmış. İş gayet karışık. Korintya Oteli. 24. kata Abey uçurulmuş az gazetecinin kaldığı çatışma bölgelerinde bu tip şeylerin ortaya çıkması normal mesela benim okuduğumda 5 turistin değil 5 otel görevlisinin öldüğünden bahsediliyordu ve e, aynı detaylar vardı biraz önce sizin aktardığınız e, saldırının otelin büyük oranda boş olduğu zamanda da gerçekleştiği söyleniyordu otelde aynı zamanda Türk, İtalyan ve İngiliz misafirler de varmış işte evet belirsiz ve muğlak bir takım haberlerde devam ediyor. Mesela Anadolu Ajansı saldırganların oteldeki 12 turiste rehin aldığını bildirmişti ilk olarak. Ancak ajans daha sonra bu kişilerin rehin alınmadığını 26. katta mahsur kaldıklarını açıklamış. Sonra da kurtarıldıklarını söylemiş. Yani haber gelişi oldukça tıkanık ve kirli olabiliyor bazen böyle çatışma bölgelerinde. Özellikle Libya gibi uzun zamandır çatışmaların devam ettiği bölgelerde. Evet, Peki, yani çok az 4-5 dakika içinde toparlamak için Amerika'nın doğu yakasında ciddi bir olağanüstü hal ilan edilmesine yol açan fırtınalar var ama onları belki açık yeşil üzerinden takip ederek buradan zaman kazanabiliriz çünkü saatte bugün son yarım saatimizde yine Siriza Avrupa meseleleriyle ilgili konuğumuz olacak konuşacağız söylemiştik ama erken şey karar ilan edildi diyen eleştirmenler de çıkmış her zaman çünkü hafif vurmuş New York'u az vurmuş geçmiş halbuki ama New York valisi Andrew da bir açıklama yapmış diyor ki açık bir kalıp belli diyor aşırı hava olayları hiçbir zaman görülmemiş kar yağışları ve de başka şeyler var yeni bir şey ve son derece tehlikeli bir yeni durum var buna tedbir almalıyız demiş evet yani geçtiğimiz Gerçekten sene bu zamanlarda değişiklik. New York sokaklarında snowboard yapılıyordu arabaların arkasına bağlanmış olan iplerin arkasına tutulan kayakçılar tarafından e, bu sefer arabalar da yoktu sokaklarda. Önlemler. Evet, fırtınası mi kaçtı diye konuşuluyor. Fakat iklim değişikliği ve onun tetiklediği e, fırtınaların çok tehlikeli olduğu ve bunun kesinlikle e, iklim değişikliğinin bir sonucu olduğu da açıkça ortaya konuyor. Bunu konuşuruz. Bir de şeyden bahsedelim bitirmeden. Eee insanlıkla ilgili çok tuhaf birkaç şey var son iki haberimizde oraya ayırabiliriz belki bugün için Birleşmiş Milletler Gazze'ye yardımları ödenek yetersizliği dolayısıyla durdurmuş Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım kuruluşu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan, ailelere yapılan yardımı ödenek yetersizliği nedeniyle durdurmuş. Yani burada siyasi uzantılarını hiç gala almadan konuşalım. Hamas mıydı, terör var mıydı, yoksa tamamen İsrail'in işgal politikasının bir uzantısı mıydı, bunları tartışmayalım ama 18 Yıl süre, sürecek bir inşaatın gerekli kıldığından bahsediliyordu. Yani yerle bir o ev diye bir şey kalmadı. Ve Kahire'de de bir konferans talep edilmişti. 724 milyon dolar yatırılması acilen isteniyordu. Ve söz verilmişti. Söz ve vaat. Bunun sadece 135 milyon doları toplanabilmiş ve... 15 bin kişi hala Birleşmiş Milletler'in okullarında kalıyor. 15 bin insandan bahsediyoruz. 2015'te sadece ilk çeyreğinde az zararlı evlerin tamiri ve evsiz kalanlara kira giderleri için 100 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu. Abluka devam ediyor. Üstelik tampon bölgeyi de genişletiyorlarmış. Gazze Şeridi ile arasındaki toplam bölge Mısır genişletecekmiş. O da olunca Gazzeliler artık hiç dünyayla ilişkileri kalmayacak. Tünelleri de yok etmek durumundalar. İsrail çok uzun yıllardır abluka altında tutuyor tampon bölge 5 kilometreye çıkınca yeni tünellerin inşası çok bağlı mal olacak ve buradan geçirecek malların fiyatları da çok yükselecek demiş Hamas'ın bir sözcüsü orada iktidarda olan Hamas'ın. Onu da geçiyorum. Ama sözü de şeyi vermek lazım. Batılı ülkeler ve Arap ülkeleri savaşta yıkıldıktan sonra vermişti buraya yardım yapılacağını sözünü. Ama hiçbir ortada yok şimdi. yoklar. Ama e, insanlık adına muhtemelen en Tuhaf haberi de şimdi söyleyelim Afrika'nın ülkesinde e, Tanzanya'da e, albinoların durumu çok berbat. Afrika genelinde genel olarak barbat ama berbat. en son saldırılar Tanzanya'dan geliyor. Şanslı oldukları inanıyorlar albinoların ve uzuvlarını kesip yedikleri zaman insanların zengin olacağı söylentisi var. Ve yıllardır albinolar insanlardan kaçıyorlar. Albinoların albino yani renk pigmentleri olmayan e, beyaz görünüşlü. insanlar siyah siyah toplumların arasında büsbütün dikkate çekiyorlar. Saçlarında da yüzlerinde de vücutlarında da yok. Siyah derili olmalarına rağmen beyaz görünüyorlar. Büyücüler de şans getirdikleri için albinoların kollarını uzunlarını kesip satışa çıkarıyorlar ve vahşet Ülkenin elitleri tarafından da destekleniyormuş burada T24'ten bir haber. 50 bin sterline satışa çıkarılıyormuş. Hatta e, paraya ihtiyacı olanlar kendi çocuklarını ve eşlerini de satışa çıkarıyorlarmış. Maşallah. Tanzanya'nın zenginleri alıyormuş. Ee, seçimler de yaklaşıyormuş. Bir de seçim demokrasi boyutu var, siyaset boyutu. Şans getirmesi için uzun satışının artacağından da endişe ediliyormuş. Ve tahmin edileceği gibi çoğu adam ve çocuk öldürülen kişilerin. Evet, mezarları da açılıp cesetleri de çalınıyor. Ülkede albinizm her 1400 kişiden birinde görünüyor. Çok daha az sayılmaz aslında. Yani e, ben bir tek notla bitirmek istiyorum bu haberi. Tanzanya neresi? İnsanlığın çıktığı yer. Tam anlamıyla insanlığın, ya antropologların doğu insanlığın ortaya çıktığı yer olarak Tanzanya'yı gösteriyorlar. Kenya ve Tanzanya oralar işte Rift Vadisi, Yarık Vadisi oradan çıkıp bütün dünyaya yayılmış bir ara nüfusu 2000'e kadar da inmiş olduğunu söyleyelim. Bin çiftten oluşan bir insanlık. Bugün 7 küsur milyara çıktı. Hepsi oradan çıktı. Şimdi insanlığın çıktığı yerde insanların zenginler kendilerinden olmayan beyazların, beyaz da değil işte beyaz görünüşlü siyahların organlarını satın alıyorlar kesip Şans getireceğine inanıyorlar. İnsanlık şanslı mı sence? Bakalım göreceğiz. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktaş'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın, günaydın, Cengiz, günaydın. Cengiz Bey. Günaydın Can. Bir takım hayırlı şeyler de oluyor. Bu ocak geçmek bilmedi bana kalırsa ama hakikaten yani bu kadar uzun süren bir ay <gülüyor> hatırlamıyorum şu son dönemde. Valla aslında daha uzun sürenleri de göreceğiz gibi görünüyor. Öyle mi diyorsun? Ama neyse Sriza ve Kobane var hiç evet. olmazsa. Yani evet. Onlarla bir, değil mi? Yani insanların biraz içi ısındı o sayede. E, düştü biliyorsun Kobane ama o <gülüyor> e, o şekilde düşmedi. Evet Cumhurbaşkanı'nın söylediği şekilde. Temelliği e, neredeyse tabi yani Şimdi orada bina yapacakmış neyse çok yoğun bir e, bir, bir dolu şey var. E, Sriz adam mı başlayalım nereden başlayalım? Evet yani, dün e, konuştuk tabi yani konuştunuz uzun uzun. E, ama şöyle de bir şey var Cengiz yani genellikle o kadar olumsuz şeylerden bahsediyoruz ki bu fırsatı kaçıramazdık. Sırisa bir kez daha konuşmak lazım zaten daha konuşuruz. çok konuşacağız herhalde evet, yani evet. çünkü ha, Türkiye bir de yani Sırisa Yunanistan politikası falan yani Türkiye o kadar içe dönük ve kendiyle meşgul bir ülke ki sorunlarından dolayı bir şekilde de anlaşılır bir ama e, yani komşuda da bir dolu şey oluyor ve yani burnumuzun dibi e, çok önemli bence. Peki e, ben bir soru sorayım müsaade dersen soruyla başlayayım. <gülüyor> Çipras'ın iktidar başarısının sırrını biliyor musun? Söyle bakayım. Sen biliyorsun eminim. <gülüyor> Tabii biliyorum. Hatır, buradakilere göre. E artık Yorum. yok evrensel. Ha, nedir? E, 13 yıl sizi izledik demiş Davutoğlu'na. Akşam, ha, akşam şeyde, gazetesinin manşetini. Havuz gazetesi, ha, tabii tabii o herhalde canım. O tabii çok iyi. E, din de değişti, yalnız de Müslüman olamamış. Hatta da dinden iyice soğumuş. Baksana, bu, bu iyi bir haber değil. <gülüyor> evet, ama yani siyasi başarısını da buradan doğruya, burada Türk modeline borçlu olduğunu izah etmiş. Akşam gazetesi aynen böyle diyor. Büyük evet, bir ciddiyetle manşet atmış. Yani. Yani. Zaten yani mizah yok diyoruz. Bak mesela bu geçen hafta konuştuğumuz ve hemen başlatılan bakanlar göreve Dönsün madem aklandılar kampanyasına sabahleyin baktım 214 kişi imza atmış 76 milyondan <gülüyor> öyle bir mizah yoksunu bir ülke bir anlamda ya da bir yani ama kara miza daha doğrusu ama yalanlandım şu sırada yani. Evet. Değil mi? Ne, ne diyor akşam? Yani şey evet, an, Ülkenizde 13 yıldır yaptıklarınızı takdirle karşılıyoruz. Aynısını biz de yapmak istiyoruz mesajı vermiş. Neyse. Ne o zaman şey mi olacak? Ee, evrimle alakalı dersler mi vermeye başlanacak Yunanistan'daki <gülüyor> ilkokullarda? <gülüyor> yok yok. Bu kadar zırva yeter şimdi. Ciddiye <gülüyor> şey evet, geçelim. Hakikaten e, bir dolu şey oluyor. E, sabahleyin e, ilk haberler geldi. E, 16 bakanlığı 10 bakanlığa indirmiş. E, ve e, işte bu savaş kabinesi dün de sizin yayında kullandığınız terim artık orada da kullanılıyor. Kim kimden aldı onu da bilmiyorum. İyi oldu ama. Tam öyle. Yani Bu birinci hedef. Tabii ki bizden almışlardır. E tabii. Türkiye, Türkiye üzerinden <gülüyor> evet, değil, politika <gülüyor> öğretiyorlar. Ee, yani birinci e, ve belki şu sırada tek e, hedef e, birinci, Avrupa Birliği ile o memorandumu tekrar e, müzakere etmek. E, ve birinci e, yani çok zor durumda olan e, Yunandılara kol kanat germek, e, işsizlikle mücadele etmek, yolsuzlukla mücadele etmek, e, üretken yeniden yapılandırma, çevre e, bir tane biliyorsun e, bakan girdi ilk defa e, oluyor bu yani Yunanistan tarihinde 1922'den bu 1822'den bu yana. Ee, bildiğim kadarıyla ilk defa bir yeşil e, bakan var e, kabinede e, ve e, tamamen ekonomiye ve ekonominin e, içinde bulunduğu durumdan ötürü e, yaşanan e, in, e, yani korkunç e, e, insanların yaşamak zorunda kaldığı durumlara müdahaleye yönelik bir ee, kabine bu. Ee, yani geriye kalan her şey herhalde e, ikinci planda. Ee, mesela çok ilgi, ya bu saydıklarım e, az önce e, bunlar bakanlıklar veya bakan, e, ya bakan yardımcılarının e, görev alanları. E, mesela İçişleri Bakanı'nın altında üç tane bakan yardımcısı var. Bir tanesi idari reformlar, diğeri vatandaş koruma, öbürü göçmen politikası. Ondan sonra e, sosyal e, işlerle ilgili bakanın altında işsizlikle mücadele bakan yardımcısı yolsuzlukla mücadele bakan yardımcısı. Bunu da mı acaba bizimkilerden almışlar? Bak şimdi. Z zannetmiyorum. E, e, ondan sonra bu e, ekonomi, altyapı, denizcilik ve turizm bakanlığı e, bu e, hepsi bir, birleşmiş. Üretken yeniden yapılandırma çevre enerji ve Tarımsal Kalkınma Bakanlığı, yani hepsini birlikte ele alıyor zaten. Yani bunlar imkansız değil küçük ülke çünkü, yani nispeten. Bütün bunlar yeni bakanlıklar. Avrupa ile dış ilişkileri ayırmış mesela Avrupaya Bakan, yani dışleri Bakanın altında bir diğer ülkeler var. Biliyorsun eski Yunan'da ona Barbarlar denirdi. Evet. Ondan sonra bir de Avrupa bakanlığı var. Hoş Avrupa'da Anadolu'lu bir laf ama biliyoruz. Ee, yani burada bir e, yani bir kere çok hızlı e, başladı. Dolayısıyla bunlar düşünülmüş demektir. Yani daha önceden hazırlanmış ve e, yani iktidara geliyoruz. E, vakit kaybetmeden işe koyulalım kolları sı sıvayalım gibi bir yaklaşımla bütün bunlar hazırlanmış. E, bu Yanis Varoukou Fakis'in e, YouTube'de ee, bulunabilecek bir 20 dakikalık yani bütün bir iktisat felsefesini anlatan veya iktisada nasıl yaklaştığını anlatan bir video var. Şayan'ı tavsiyedir. Ee, Yanis Varoufakis İngilizce 20 dakika ee, belki bunu açık siteye de koyabiliriz. Ee, Maliye Bakanı oldu şimdi. Bir Atina Üniversitesi'nde iktisat profesörü kendisi. Ee, Yunanistan'dan bu sabahki haberler böyle. Şimdi yani Türkiye'de bunun algısı biliyorsun işte akşam gazetesi bir de tabii bir de bir, bir de şeyler var akılları sıra alay edenler var. Ha göreceksiniz nasıl olsa yürümeyecek ha ha falan diyenler var. AKP çevresinde çok var mesela bunlardan. O işler öyle olmaz falan gibi. Rüya görmeyin. Şimdi yani şunu anlamakta herhalde çok zorluk çekiyor buradaki gözlemciler. Yani bir kere Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumun daha beterin olmaz. Yani böyle bir şey mümkün değil bunda. Artık hakikaten dibi evet. gördüler yani. Onu hiç kimse yeterince detaylarla e, anlatmıyor. Anlatmıyor tabii. ama bizim dostlarımız tabii. ve hem gazeteciler hem de tarihçi ve diğer sosyolog dostlarımız konuştuğu zaman e, inanılmaz şeyler anlatıyorlar. Biliyorum. Yani, canım. yani tabii, sokakta uyuyanlar var ya. Yani çöpkarız yani yeni değil yani bu böyle bir kişi, üç kişi, beş kişi değil. Hele büyük şehirlerde Atina ve Selanik'te hakikaten durum berbat. Şimdi ya pek çok öğretisi var. Bilmiyorum onlar buradan ne öğrendi ama buranın oradan öğrenecek bence çok şey var. Bir kere bir kere genç bir oluşum yani o bağımsız Yunanlılar yani koalisyon ortağını saymazsak yani onlar yani şeyden kopan, yeni demokrasiden kopan bağımsız Yunanlılar Partisi koalisyon ortağını saymazsak geriye kalan hepsi pırıl pırıl genç e, insanlar. Bir kere yani o aparatçiklere karşı o gençlerin bir hareketi olarak da bunu görmek mümkün. İkincisi e, Avrupa açısından daha çok konuşacağız bu konuları ama yani bir değerlendirme yapacak olursak şimdi bugüne kadar e, işte kabul gören, Akıl şu yani bu Avrupa'nın bir yolu yordamı vardır işte bunun içinde IMF de yani IMF de bunun içinde dahil yani içine dahil bütün e, zordaki ülkelere işte e, İrlanda buradan geçti biliyorsun Kıbrıs e, ondan sonra Portekiz e, Yunanistan falan bunlara e, uygulanacak formül reçete e, tektir. Pansiyonik yani, deniyor buna Fransızca'da, İngilizce'de de bir karşılığı var. Yani e, the unique thought, yani bunun dışında tek bir çare vardır, bir ikinci çare yoktur gibi bir hüsnü kabul var, öyle diyelim. Şimdi bunun e, bir kere, e, yani bunu challenge eden, bu, bu, buna itiraz eden bir yaklaşımla Triza hükümet oldu. Evet, bu noktada minik bir parantez açayım. Yani bu çok bana da önemli görünüyor bu söylediğin çünkü bunun kökenini de doğrudan doğruya neoliberalizmin kraliçesi öyle. kraliçesi olan Margaret Thatcher'ın There is no alternative. Tina. Aynen öyle. Yani Şimdi, başka alternatifiniz yoktur. toplumda Aynen öyle. Unique thought. O kadar. Yani evet. bir ikinci şık yoktur. Şimdi. Çipras'ın bir yazısı var, Can yayınlarından çıkmış bir kitapta küçük makalesi var, Cicek derlemiş galiba. Ya denizde boğulana ip atılır, ağırlık atılmaz diyor. Yani şimdi öyle bir duruma gelmiş ki artık bunun başka bir çaresi kalmamış şu anlamda. Yani Yunanistan borç ödüyor, aynı zamanda da kemer sıkıyor. Şimdi ya o ya o. Yani vergi toplayamaz hale geldi. Çünkü üretim durdu. Yani bir yani zayıflayan bir adama daha fazla iş e, yükle, yüklersen ne olur? O adam hiç çalışamaz hale gelir. Yani tam o durum şu sırada. Ama Ve, onu öneriyorlar. Yani gezegeni... E tabii hala bunu öneriyorlar. Evet, ama, yani, ama hala mesela Christine Lagarde yani IEB'sin başındaki eski Fransız bakan. Yani tam böyle o böyle biraz Thatcher'a da benzemeye başladı zaten giderek. Böyle bir, böyle, o parmağını sallayarak ve bir büyük bunu... bir küstahlık ve şey marul bir eda da var öyle. yani çok ilginç bir şey bu aslında Tabii. yani hiç gezegenin sanki başka bir alternatifi yok, yok. küreselleşen evet. evet. piyasa yok. demokrasisi diye Aha. ve birdenbire bütün işte sermaye akışının da önündeki engeller kaldırılacak bunun sonucunda da işte okay. İrlanda Portekiz'de iyiydi ama ondan sonrakiler ne oldu? Tabii. Şimdi bu zaten ya yani nereye kadar ama şimdi bunun ardında yani şu adını ettiğin yaklaşımın ardındaki varsayımlar tüyler ürpertici tabii. Bir tanesi doğa doğal kaynaklar sonsuzdur bedavadır. istedildik yani istediğin gibi tüketebilirsin diye bir varsayım vardır bir kere bunun ardında. Bir. iki insanoğlu ııı Özünde girişimcidir, verimlidir, rasyoneldir ve hırslıdır diyen bir e, varsayım var. Yok böyle bir şey yani. Evet, kirlen kirleten şey... öder diye bir şey asla yok tabii. O, o, tabii, o, o birinciyle bağlantılı evet, o zaten birinciyle dediğimiz. Evet. Ama bu, bu insan oğluna yaklaşım yani her insan anasının karnından girişimci, verimli, hırslı ve kapitalist olarak doğar gibi bir yaklaşım var yani bir varsayım var bu bu kapitalizmin ve yani neoliberalizmin temellerinden biridir. Böyle bir şey yok. Yani insanların çok az bir bölümü girişimci ayrıca dünyada yani Dolayısıyla insanı, hadi bakalım girişimci oldu, al cebine parayı da veriyorum dediğin andan itibaren o insanın girişimci ol olacağı ile ilgili hiçbir garantin yok. Eğitim sisteminin de bununla hiçbir alakası yok, onu da söyleyelim. Yani çok iyi eğitim veren ülkeler, Norveç, İsveç'te falan, yani insanların çok az bir bölümü, dünyanın her yerinde olduğu kadarı sadece girişimci. Dolayısıyla bu varsayım, bu ön kabuller... 10 derece tehlikeli ve e, geldiği yerde işte o Christine Lagarde'ın salladığı parmak. Evet, büyük, büyük tehlikesi de şurada diye bir ufak ilavede daha bulunayım. E, yani her türlü dayanışmayı, işbirliğini insanlar arasında, insan, e, yani Darwin'e göre zaten insanın Tilo. var olmasının temel nedeni evrimdeki, bu dayanışmacı ve işbirliğini örgütleyebilmesini evet. de ortadan kaldırıyor tabii bu. Tabii. Rekabetçi şimdi... bir yaratık olarak yani. Evet, evet. Bu şimdi bu, bu çerçeveden baktığımızda yani Avrupa Birliği içerisinde çözüleceği için bu mesele Sınırları da unutmamak lazım, uçmamak lazım yani Yunanistan'ın ne Avro'dan ne Avrupa Birliği'nden çıkması söz konusu. Dolayısıyla o çerçevede yani fiscal compact denilen işte iki yıl önce kotarılan yani kriz patlak verdiğinde ve üzerinde bir antlaşma mutabakatı sağlanan yani fiscal compact'ın dışına çıkmak mümkün değil ama içinde bir takım şeyler yapmak mümkün. Şimdi mesela bütçe açığı kapandı Yunanistan'ın. Öyle bir vergi ödediler ki bitti bütçe açığı yok şu sırada. Ama borç var. Şimdi bu borcun ertelenmesi veya silinmesi söz konusu. Şimdi bu bu tartışılacak aslında. Yani bu, bu bütün e, enerji buna vakfedilecek. Öyle anlaşılıyor. E, i̇mkansız değil. Yalnız şu var kötü örnek olsun istemiyor tabii o borcu silecek olan ülkeler. Ancak şunu da unutmamak lazım, hem Almanya hem de Almanya'dan bu konularda daha beter olan Finlandiya, küçük olmasından yani çok güçlü bir ülke, üstelik de Avron'un içinde biliyorsun, e -dan çok olumlu mesajlar geldi bugüne kadar ve e e yani şeyle ilgili yani bu borcun tekrardan yapılandırılması ve silinmesi bir şekilde ile ilgili uzatılması falan yayılması zamanı. E, ayrıca seçim sonrasında Avrupa'dan e, parmak falan sallanmadı e, IMF'in aksine. E, gayet e, olumlu mesajlar geldi. Öbür taraftan da çok olumlu mesajdı. Yani Yunanistan tarafından da olumlu mesajlar geldi. Bu, bu arada hükümete e, iki parti daha girdi. E, ve ya 10 bakanlıktan yani bakan e, sıfatı taşıyan portföyü olan on bakanın sadece... Dört tanesi mi ne e, Sriza'dan? O da ilginç. Yani bakan yardımcılarında e, ağırlıklı olarak Sriza var ama e, bakanların sadece dört tanesi galiba e, Sriza'lı. İşte bu bağımsız, at evet evet yeşiller var, bir parti daha var, bir sol parti daha var, bir de bağımsız e, e, Yunanlar var. Bir nevi koalisyon aslında yani. Bu da önemli tabii. Yani böyle izleyip göreceğiz herhalde daha, daha çok konuşacağız. Ee, bakalım ne olacak çok önemli tabii çünkü eğer Yunanistan e, yani Avrupa Birliği kurumlarıyla ve memorandumun sahipleriyle yani IMF dahil buna e, layıkıyla müzakere edebilirse bu tabii bir emsal yaratabilir çünkü şunun altını çizerek bitireyim bugüne kadar demin konuştuklarımız e, bağlamında yani krize çözüm reçetesi nedir dendiğinde bir tane reçete çıkıyordu ortaya. Belki bir ikincisi çıkabilecek bu, bu Yunanistan eğer bu işi becerebilirse. O yüzden çok heyecan verici. Evet, evet. evet yakından takibe çalışacağız biz de. Birazdan da zaten devamını getireceğiz Angelis Kehriyotis'le Evet, Angelis geliyor. Güzel. Şimdi biz yurduma dönelim. Yurdum insanına istersen. Evet. Ee, Biliyorsun başbakan e, büyük müjdelerle e, Afrika'dan döndü. Somali tamam, halloldu orası. Oraya işte 10 bin konut yapılıyor ve Somali'ye barış geliyor. Biliyorsun Somali diye bir yer yok. Biz bu, hep bunu konuşuruz. Somali 3'e bölünmüş bir ülkedir. E, bir Somaliland var en yukarıda eski İngiliz Somalisi. Onun altında bir Puntland var. O da e, yani kopmuş tamam ne neredeyse bağımsız bir ülke bir de Somali var yani başkent Mogadishu'nun bulunduğu yer yani Somali diye bir yer yok Kolombiya gibi <gülüyor> ama bizimkiler de <devamı> Somali diyor <gülüyor> hmm. <gülüyor> şimdi orada gene bu okul meselesi konuşuldu en son da söyleyecektim çünkü çok komik biliyorsun ve Eğitim Bakanlığı bu cemaatin Yurt dışındaki okullarını devralmak üzere e, harekete geçti. Şimdi e, Türkiye'deki okulların halini e, bilen e, bizler olarak tabi e, yani nasıl bir tepki vereceğimi bilemiyorum ama sen bence doğru tepkiyi verirsin Ömer. Ee, elbette milli olmada bütün her şey. Ben de fikir tabii, paylaşabilirim. Tabii lütfen merak ediyorum çünkü ee, ben, ben diyorum. diyorum ki atanamayan öğretmenleri de oraya göndererek Aa, bir taşla iki kuş vursunlar. Bak can buldun yahu yani mükemmel bu. Bak bunu bunu bir düşünelim. Yok yok ciddi ciddi Hı. satın falan almayı düşünüyorlar o okulları. İşin tabii komik bir tarafı var. O okulların o okullar Türk okulu diye geçiyor da o okullar o bulundukları ülkelerin kanunlarına tabi. O nasıl olacak? Hı. Ömer ee, bulur, bunlar ahiret halleri sabah ben, sabah. Nereye gidiyoruz bul, diye soruyorsun. Buluruz bir formülü. Şimdi açıklayamayacağım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, daha önemli bir müjde daha verdi ee, Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki seçimlerin teması ne olacak? Başkanlık. Evet. ...başkanlık teması üzerine... ...dönecek seçimler... ...ben Ahmet Bey ile konuştum... Ee, ...zaten o da razı bu işlere diyor... ...yani başbakanın yerine konuşuyor... ...o... E, ...başbakanın adına da konuşuyor... ...adına da konuşuyor ve... ...bir dahaki seçimler... ...artık... E, şey, tamamen başkanlık üzerine olacak diyor tabii bu benim dünkü yazımla da kesişiyor şimdi işin şakasını ve vaham bir tarafa bırakıp bırakıp vahameti ne eylecek olursak şimdi HDP'nin e, barajı geçememe durumunda e, ki şey e, tehlike açık. Yani o oylar en çok e, oya alan partiye gidecek. Bu durumda AKP'ye gidecek ve buradan hem 330 hem 367 çıkarabilir. E, yani 330 referanduma götürebilmek için yeterli. Ve yani başkanlık güldür güldür geliyor. Mutlak yani, çoğunluk sağlayacak. Mutlak çoğunluk 367 bile alabilir yani hiç belli olmaz. E, ama 330'u neredeyse garantiliyor HDP sayesinde. O yüzden yani e, dünkü e, makalemde yani bu riskin HDP tarafından bu saatte bu durum arada diye evet. kat diyeyen anlamayacağını yazdım i̇ki, iki nokta var burada bir şimdi Kürtler bedel ödemiş bir halk kimse onlardan Türkiye'yi kurtarmasını bekleyemez isteyemez böyle bir şey olamaz yani tamam ancak HDP öyle bir politika yapmıyor. Seçim kampanyasına da başladı zaten. Bence çok da başarılı gidiyor. Çok hayırlı işler yapıyorlar. Her konuya da değiniyorlar. Her konuda bir politika üretmek üzere kolları sıvamış vaziyetteler falan. Ee, ama e, şimdi bu Türkiye'lilik iddiası e, diğer taraftan meclis dışında kalma riski ve tehlikesiyle örtüşmüyor. Yani madem böyle bir, yani böyle hakikaten çok güçlü bir iddia var, o zaman her hal mecliste olmak için e, çaba sarf etmek lazım. Bu sadece e, iyi, güçlü, e, işte e, Karasu'nun e, Kandil'den e, dün dediği gibi böyle çalışkan bir kampanyayla falan olacak bir şey değil yani. Çünkü e, Kürt dostu olan e, sureti katiyete Kürtlere... E, muhalif olmayan gözlemcilerin ve e, kamuoyu araştırmacılarının yaptığı yaptıkları araştırmaların hepsinde bila istisna %10'un altında çıkıyor. E, yani AKP çevreleri de zaten siz geçemezsiniz diyor. Düşün. Birinci sorun bu. Dolayısıyla burada bir muazzam bir tezat var yani. Türkiye'lilik mi? Yoksa kendini kurtarmak mı? Yani burada karar vermek lazım. İki, e, yani bu mümkün tabii ama adını koyalım. iki bu meşruiyet meselesi. Şimdi ortada bir laf var. Ee, pek çok insan bu topa giriyor amiyanet tabiriyle. Efendim HDP e, seçilemezse meclise giremezse o meclis gayri meşru olurmuş. Allah aşkına ne gayri meşruiyetinden bahsediyoruz? Yani zaten e, yani bütün meşruiyetini çoğunluk üzerine bina etmiş bir siyaset yaklaşımı var AKP'de. E bunu buna bu değirmene daha fazla su taşımanın alemine iki, Adem e, e, gene meşruiyet babında ya ahlaken e, çökmüş bir iktidar var yani değil mi yani olan biteni görüyoruz evet, Türkiye yani. tarihinin ha. gördüğü en büyük yolsuzluk suistimali yani e, bir suçlamalarıyla bu, bu iktidar, karşı karşıya kalmıştı eğer HDP meclise giremez <gülüyor> birden bire tir tir tetremeye başlayıp ay hiç meşru bir meclis olmadı hay Allah deyip dönmeye başlayacakmış böyle bir ya böyle bir akıl yürütme var yani Allah herkese akıl fikir versin yani böyle ya koyancı yani AKP'nin böyle bir derdi mi olur? Bayıla bayda zaten şimdiden söylüyorlar siz giremezsiniz meclise diyorlar şimdiden. Ya o kadar kısıt yani bir yaklaşım içerisindeler. O yüzden yani e, hakikaten herkesin aklını başına, başına devirşirmesinde büyük fayda var. Artı bir de şimdi orada bu son e, işte ne gündü? Yani geçen pazardı galiba. Hüdapar'ın o, o devasa mitingi vardı. Yani orada hiç yoktan var edilmiş bir Hüdapar diye bir şey var yani Hizbullah, Hüdapar, Mustazaf der falan yani orada e, AKP'ye oy veren e, PKK karşıtı yani Kürt siyasi hareketine karşı olan Kürtlerden e, müteşekkil böyle hızla büyüyen ve e, çözüm sürecinde tırnak içerisinde belki muhatap haline gelmekte olan bir, bir, bir Kürt unsur var yani. Dolayısıyla HDP'nin yani, ne kadar yani bütün bu işlerin ya, tabii ki farkında da yani riskini ve yani, vahametini ne kadar ciddiye alıyor açıkçası. Yani ben soruyorum bu soruyu yani. Bu, bu, bunun ne manası? Artı bir de şu mesele var tabii ee, gene. Şimdi Türkiye'de biliyorsun milletvekili adaylarını partiler tayin ediyor değil mi? Yani evet. oturuyor bir bir iki kişi. O olsun bu olmasın şu olsa. Bağımsız aday aslında Türkiye gibi berbat bir seçim sistemi olan ülkede bence en demokratik çünkü tanıyorsun adamı. En demokratik sistem yani aday bağımsız ve adamın kim olduğunu biliyorsun adamın kadının adayın. Dolayısıyla bu yani bu, bu mesele daha öyle e, biz karar verdik bitti yani demin dediğimiz gibi Margaret Thatcher var yani tek çare budur. Bir ikinci çare yoktur demenin bence bir manası yok. Ben yani pek e, kavrayamıyorum bu konuyu. Evet, bunu da tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür Valla Ömer, iki tane çok önemli nokta var. Bitirmeden birer satır olarak söyleyeyim lütfen. E, birincisi, Nasıl? az önce Freedom House'un raporu açıklandı. Dün Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin insan hakları imtihana çekildi. Bülent Arınç Elinden geldiğince cevap vermeye çalıştı. Bence hiçbir konuda doğru dürüst cevap veremedi. Ve sanki içeriye konuşuyormuş veya havuz medyasına konuşuyormuş gibi cevaplar verdi. Partly free çıktı Türkiye. Üzerine koca bir... Kısmen özgür e, yani. Evet. E, yarı özgür e, Ve e, geri gittiğini söylüyor e, Freedom House. İkincisi bugün e, mahkeme var. Nerede? Strasbourg'da. Doğu Perinçek İsviçre devletine karşı bu izlenmesi gereken bir dava çünkü soykırımla alakalı yani Türkiye tarafının tezi Türkiye'den yani tarafa işte Talat Paşa komitesi falan yani bunlar soykırım yoktur olmamıştır üzerinden gidiyorlar. Halbuki ka, öbür tarafta karşıda bunun e, soykırım olmamıştır demenin ifade özgürlüğüyle değil, nefret söylemi ve suçu övmeyle alakası olduğu üzerinden e, savunmayı e, yapacaklar. Bakalım göreceğiz ne oldu. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık evet, biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Vangelis Kehriyotis ile son gelişmeleri Yunan seçimlerinden sonraki son gelişmeleri Avrupa Birliği ile ilişkileri konuşmak üzere telefon bağlantısıyla yapıyoruz. Ben Kehriyotis de bizim hem dinleyicilerimiz arasında yer alıyor hem kendisi tarih bölümü öğretim üyesi Boğaziçi üniversitesinde ve tarih hakkında da biliyoruz kendisini. Günaydın, ben geliz Günaydın Ömer Bey, nasılsınız? sizi sormalı. Aslında. E, kusura bakmayın kendize gelemedim bu sabah. Şöyle bir daha bir seferi. E, i̇nşallah rica ederiz. Evet şey bir e, sosyist bir devrim olmasa da ahlaki bir devrimin arifesinde olduğumuz kesin diye yazmıştınız. Şimdi nasıl e, vaziyet? Bu nasıl değerlendireceğiz? E, şimdi ilk günler çok hareketli geçti. E, yani bana kalırsa e, gerçekten hızlı alınması gereken kararlar vardı. Bu, bu kararlar zaten e, alınıyor. E, tek e, pürüz, yani içime sinmediği için söylüyorum, e, tek başına e, iktidara gelemediği için bu milliyetçi sadece küçük partiyle koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalmasıdır. E, zaten önceden belliydi Yani böyle bir ihtimale karşı biraz da asker hazırlanıyordu. Hamadı Bekisevimsis Birolav. Evet. Bunun bunun dışında işte hem e, dini yemin vermemesi hem e, ilk onun yaptığı çok sembolik e, bir hamle. Kesaryani eee cephede işte İkinci Dünya Savaşı'nda e, Nazi e, askerler tarafından öldürülen eee padişahların e, bi öte renel kadermiş olması dün hükümet hadi klanı gibi çok e, ilginç e, isimler var çok akademisyenler birkaç biriki tanıdığım insanlar daha yakın dönemde ekstede şöyle bir duygum var şimdi yazımda da yazdım iste en azından mispeta bir önceki hükümete Göre burada daha benim tanediyim ve daha rahat ki insanlar. Değil Bu benim kişisel kısım. Değil mi? Evet, bu sия anagramstokuluyum. Sıra anagramstokuluyum. Bir defa e, parlamento egitiyorum. Benim, işte çok yakın arkadaşım, da çok çok sevindim. O Avrupa seyirlerinde de olmuştur. olmadı şimdi oldu ve e, tabii ki geçen gün sabah e, radyoda onun e, di Red faldo. ...diye e, bir radyo e, kanalı var, yani Sirizan'ın kanalı. Evet. Orada bir demet verdi. İşte ben şimdi e, bakan falan olmak istemiyorum zaten. Hiç sercübem yok diyordu haklı olarak. Önce bir bakayım öğreneyim, belki de sonra olur ama... ...şöyle bir e, güçlü bir e, işaret veriyor bütün bu, şey, bütün bu tercihler. Yani hem kişisel tercihler hem partinin e, tercihleridir. Akademisyenlerin de biraz e, üniversiteden çıkıp kendi rahat ortamından çıkıp, yani ne kadar rahat oluyorsa neyse, <gülüyor> e, kendilerinde, de, e, kendileri de elini e, taşın e, koyması gerekiyor. Siyade bunu da e, söyledi haklı olarak. Diğerlerinin fikirlerini de takım edebiliyorum. Evet, bu arada e, yani... <gülüyor> mesela Siyan'ın tarihçi mi kendisi? Aynı zamanda? Tarihçi ee, Anadolu üzerine işte 19. yüzyılda Anadolu üzerine çok temel bir kitabı var onun e, konuşuyordu Fransa'da sonra uzun yıllar Kıbrıs'ta çalıştığı için Kıbrıs Üniversitesi'nde e, e, Türk e, Yunan iletçiliği üzerine Kıbrıs'ta ki Türk ve Yunan iletçiliği üzerine ee, çok önemli bir çalışmaları var. Zaten tahmin ediyorum bir şekilde e, yeni hükümete bir bilir kişi olarak diyelim. Bu şekilde davet edilecek ileride. Bilir kişi mi? Nasıl yani? Ne demek? Yani, e, onun böyle bir ekspertiz olduğu için e, belli konularda Kıbrıs meselesi mesela. Yani Kıbrıs konusunda uzman olarak mesela. Hiç aşırmam. Evet. Asırmam, evet. Evet bu önemli tabi bu gelişmeler yani. Ee, bir de çok e, tabi genç bir kadro olması da e, dikkati çekiyor. Bunu zaten yazılarında da e, yazılarınızda da değinmiştiniz. Hı hı. E, yani or, or, hatta ilk bu Vinçero Yunan seçimleri bir devrime yol açabilir mi başlıklı yazıda da şeyi de söylemiştiniz. Sirizan'ın reklam videosunda ortalama genç insanın umudunu kendi gücüne, özgücüne dayanışmasına ve mücadelesine bağladığı gibi önemli bir şey var. Yani aile, babaları falan değil, devlet. Yani şöyle. Burada iki yani birbirine zıt olan e, durum söz konusu. Birincisi e, bu yüzde 36. Böyle sadece gençlerden ya da soldlardan e, Tabii ki ibaret değildir e, önceden işte pasşok hükümetine ya da belki de yeni demokrasi e, hükümetine ders şey aldım e, oy vermiş insanlar da var hı hı. Hatta e, işte ben de de yazdım ama genelde öyle e, düşünülüyor başoktan çok çok e, müthiş bir kayma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 hak hak var Fakat bütün bu genç insanlar için aynı sayı söylenemez. Ve kritik fark bu. Bu da onlar farkı burada onlar yaratıyor olacak. Ee, ya yas içerisinde yer alan yerler ve şu anda e, hükümette e, olmasa bile etrafta dolaşan insanlar ya da gündişinde belki de yüz binden fazla eee yani gündişine Kaçmak diyelim, göçmek yani. diyelim. Ee, kalan insanlar var. Ya da son birkaç senedir, işte, özellikle 2008'den itibaren, Alex o Alexis Tsipras olularından sonra daha radikalleşmiş bir e, nesil söz konusu ki tabii ki bu insanlar şu anda e, 22, 23 yaşında olabilir. Yani hiç bir daha e, alakalı olmayan insanlar olabilir fakat onlar toplumsal ve siyasi bir yatırımdır. Hem sol için hem serize için hem hepimiz için. Ben şimdi biraz yaşlanmış gibi konuşayım. Benim umudum da o insanlarda. Evet. bu Peki şimdi bu şeyi nasıl değerlendiriyoruz önemli bir soru olarak. Avrupa Avro bölgesi içinde kalacak mı, Avro reddedecek mi mesela bu konuda bazı iktisatçı ya da gazetecilerin de önemli yorumları oldu ve biz de bunları dinleyicilerle paylaşmaya çalıştık. Yani Avro içinde kalarak bunu bu boyunduruğun içinde halledemeyebilir. Hmm. Sıriza ve Yunanistan bu durumu diye borçların ödenmesi silinmesi de ayrı bir mesele. Ee, evet. Bundan nasıl olacak? Yani bir kere bir kere şunu söylemem gerekiyor sol radikal sol ifadesi çünkü o da biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Sadece işte sağcılara ya da merkezcilere karşı bir ifade değil, yani onlardan daha ...radikal elbette bir partidir. Aynı zamanda... ...sol içerisinde... ...kullanılan, kullanılan ve Komünist Partisine... ...yönelik bir... E, tabirdir. Yani komünistlere e, göre daha radikal. O yüzden... ...biraz da... E, ...bu partinin tamamen... ...ateist, anarşist... E, ...devrimci... ...ve deli insanlardan... ...bibaret olduğunu düşünmeyelim. Bu bir. İki... Ee, Yeniz varufay kiz yeni ekonomi e, bakanın biraz da a, takip ediyorum kaç senediz? Dün de bir de, de metni okudum. A, onun dedi ki, onun dediklerinden iki önemli nokta var. Ben ekonomist değilim, çok fazla detaylarını anlamıyorum ama o da biraz böyle daha popüler bir tarzla anlatıyor. Biz e, e, Eurozone avro bölgesi eğer bu şekilde devam ederse çok fazla e, dayanamayacak. İki, e, Yunanistan bunun içerisinde sürekli e, zaman kazanmakla yetinemiyor. Yani daha radikal bir çözüm bulunması gerekiyor. Yoksa e, bunu bu sürecin sonu yok ve gerçekten e, e, giderek ölen yok olan bir ekonomi ve toplumdan bahsediyoruz. Şimdi buna e, not düşürerek çok kritik ve hassas bir konu var. Şu anda bu borçların yani son birkaç senedir Yunanistan'ın aldığı borçların içinde diğer ülkelerde diğer parlamentolarda ve bizden belki de az da olsa daha ekonomisi kuvvetli olmayan ülkelerde gelen paraları nasıl sileceğiz? Yani bu paralar böyle imFden ya da uh, sadece uh, Merkez bankadan gelen para değil ve e demokrasiye ve uh, halkların ha, ha, uh, idaresine inanıyorsak bunlarna da bir şekilde saygi göstermek gerekiyor işte ikilem o oh ve uh, buna bir çocuğun bulunması lazım Evet yani mesela e, gene Varoufakis e, bir süre önce e, şey, bir şeyde İngiltere'de Channel 4'a çıktığında da e, önemli bazı şeyler söylemişler. Yani e, Avrupa Birliği'nin empoze ettiği dayattığı bu kemer sıkma tedbirlerini fiscal waterboarding olarak nitelemiş. Yani mali açıdan evet. işkence evet. gibi şurada evet. boğma işkencesi gibi ve bu müflis iflas etmiş bankacılar işte bütün bu müteahhitler developer denilen işte kesim ve bir de medya sahipleri tarafından yapılmış bir kutsal olmayan ittifak var ve bu artık herkesin başka verimli üretken çalışmalarını süngerle silip atmak gibi bir şey. Onların egemenliğini yıkacağız diye konuşmuş. Bu e, medya sahiplerin sahiplerle ilgili bir cümle söyleyeyim. İnanamazsınız ne kadar müthiş e, bu seçim kampanyası sırasında ne kadar müthiş bir e, anti-Siriza kampanyası görüntü. Tahmin edebiliyorum. Evet. Onların e, tarafından bu Terör, e, uzam bir terördu ve bizi bizi değil. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum tabii, ama e, ben demiyorum ki, e, hiç savaş dönemi ne kadar götürdü. işte bu komünistler gelecekse, bizim e, evlerinizi bizlerinizi e, alacak. Ya yani bu derecede. E, bir şey daha söyleyeceğim bu, e, modeller, e, e, ekonomik modellerle ilgili. Evet. Ee, yine de biraz ıı, ıı, tekrar ıı, ekonomist ya ıı, biz ıı, bu konuda ekspert olmadığımı hatırladım ama şunu görüyorum. Siriza ıı, söyleminde ıı, ne kadar geleneksel bir solcu anti-emperyalist ıı, söylemi hala ıı, devam etse de yani Amerika'ya karşı diyelim son zamanlarda o kadar e, da Amerikan modeli ne kadar başarılı oldu olduğunu Amerika şu anda krizden çıktığnda onlarsa Avrupa'dan çok farklı farklı bir model uygulandığında yani daha fazla yatırım, daha fazla e, iş e, yarat, devletin iş yaratması e, izgerleri yaratması gerektiğini vesaire görüyordu e, sabundunu görüyoruz bence bu e, çok önemli bir bölüm noktası Uh, bir geren Excel Avrupa e, um, Avrupa destekliyen sol partidir çünkü buçrol parti böyle bir son partidir. Um, uh, Euro komünizm denkelen uh, uh, Avrupa komünizm den geren takip eden bir partidir. Şu da bu konu biraz Avrupa eh, modelinden Avrupa eh, vizyonundan uh, uzaklaşarak Amerika ya yeah, en azından ekonomi alanda yaklaşıyor bana çok ilginç geliyor. Evet, bu baya e, ilginç bir şey. Bir de e, şeyin e, dün demokrasinin aldı da gördüğümüz bir şeydi. Panos Kuletis Siriza'nın sözcüsünden e, ilk yapılan açıklamalardan birinde yeni hükümetin politikalarından izleyeceği tedbirlerden, alacağı kararlardan Avrupa'nın korkmaması gerektiğini Avrupa'nın asıl Kendisinden korkması gerektiği yani hakim stratejik politikalar olarak biraz önce sizin de söylediğiniz aşırı şeyler ileri giden kemer sıkma tedbirleri ki özellikle Almanya'nın başını çektiği dogmatik işte neoliberal serbest piyasa köktenciliğine dayanan ve Avrupa'yı da Amerika'dan farklı da olarak işte biraz önce söylediğimiz gibi bir stagnasyona bir çök şey durgundağa sürükleyen politikalardan korkması gerektiğini söylemiş enteresan bir çatışmaya sahne olacak herhalde Evet şimdi e, tabi bütün bu sorunlar böyle güzel gü, güzel açıklamalarla e, çözülmüyor e, ve e, işte Dün başka bir yerde ve aslında Hakan Gilmaz'la aynı fikirde olduğumuz ve birçok insanla tabii ki aynı fikirde olduğumuz şu eğer Siriza'nın bir basarı ihtimali varsa ancak şu anda bir konzoktürs yakalayarak Avrupa'nın değişiminin içinde yer almasıdır. Yani Avrupa değişiyorsa ya da Siriza ilham vererek farklı ülkelerin partisi, partilerine ya da kitlelerine. Yani bunu böyle kalalık yapmak için değil onlar da aynı şey söylüyor. Yani Sırizan ortamdaki Ben de bu şekilde kullanıyorum. Yani Seriz'a geldi, bütün Avrupa'yı kurtaracak diye bir şey yok. Ve bu şey düşünmemiz lazım. Ama aynı zamanda bu zafer, sanki Yunan e, toplum içinde, Yunan sorunların içinde e, e, limitli kalırsa ve e, Avrupa'ya daha geniş bir cevap kurulmazsa maalesef hiçbir yere varamayacağız. Evet bu durumda e, bu konuda yalnız e, umut verici sayılabilecek bir gelişme vardı. Onu e, radyoda ele almaya çalışmıştık. işte bu Podemos'un yani İspanyadaki yükselen genç hareketin Pablo Iglesias başkanlığında seçim öncesi hemen gelip Yunanistan'a destek vermesi hatta Yunanca konuşarak evet, demeçler yani vermesi evet. çok ilgi çekiciydi yani üslup olarak da değil mi? Ya, o bu da, bu, bu çok önemli şimdi şöyle söyleyeyim biraz da yani ironik görünebilir ama cipra ee, son zamanlarda daha böyle düzgü İngilizce konuşmaya başladı Hatta hala benkinli e, davranıyor Çünkü birkaç tane çok büyük gaf yapmıştı e, iki üçener var fakat cirasın ne kadar daha fazla Avrupa dili öğrenirse en yakın zamanda o kadar iyidir hem titrepra için hem birci Evet, Pablo Iglesias'la bu bütünleşmesi çok hoştu tabii. Bir de son olarak bir şey sormak istiyorum. Yani, yani bu tuzak soru değil ama bu yeni ilk defa biraz önce Cengiz Aktar'la da konuşurken yeni bir çevre ile ilgili bir bakan da tayin yeni kabinede yer aldığını söylemişti bu iklim yıkımı insan kaynaklı iklim yıkımı dediğimiz iklim değişikliği konusunda bir şey var mı söylemi ve öz, özellikle önümüzdeki yılın son, bu yılın sonunda e, Paris'te çok tayin edici önemli bir bağlayıcı antlaşma da olması bir Birleşmiş Milletler şeyi var toplantısı var bu konularda e, Siriza'nın bir e, açıklaması var mıydı ee, şimdi hala böyle bir açıklama görmedim fakat şunu söyleyeyim ve unutmuştum sağ olun hatırlattınız. Aslında Serya tek başına girmedi bu seçime. Evet. Ee, Geçilerle beraber geldi. Evet. Geçilerin bir önceki seçimde e, 2.90 alarak parlamentadan dışarıda kaldım. ama bu defa böyle bir intifakta yararlanarak bu sabah okuyordum. Tek bir milletvekili çıktı Geçilerden ve oradaki Geçiler bizim bu da ki gerçilerin muadilidir. Oğlan tamam, da gerçilerin parçası da oldum için biraz da da ediyorum gelişmeleri. Ee, şöyle, bir milletvekili çıksa bile, program içerisinde, syrizan içerisinde, ekolojist, çok güçlü ekolojist bir tarafı var. Ee, yeni çevre bakanı e, ekolojist geleneğinden gelen birisi değil, daha çok e, sol platformu, yani syribe içerisinde e, sol kanadı, dan gelen bir insandır diyelim ama şu, bu, bu tercih şunu gösteriyor yani artık bu insanlarla e, müzakere etmek şirketlerin e, pek a, çok açıdan daha e, zoruna gelebilir e, çünkü açık hedefeler var şu an insanda yatırımlar e, tahribat çevre takribatı vesaire yani onların şirketlerin işi daha zor olacak nasıl bakalım bir denge kurulacak bunu göreceğiz. Evet göreceğiz. Peki Vangelis Kehriyotis çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gelişmeleri teşekkür ederim. takip etmeye sizin de sayenizde devam edeceğiz inşallah. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Evet Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Tarih Vakfı yönetiminde Vangelis Kehliotis'le bir Yunan seçimlerinden sonraki hem Yunanistan'ın hem Avrupa'nın durumunu ve gelişmeleri neler olabileceğine dair potansiyel gelişmeleri değerlendirdik. Bu şekilde de programı bitirebiliriz herhalde. Bitirirken de çalacağımız parça gene Robert Wyatt'tan olsun istedik Robert Wyatt'ın 70. yaşı önemli İngiliz müzisyeni, besteci, şarkı yazarı ve aynı zamanda da aktivist diyelim, solcu onun doğum gününü kutlarken bir de e, insan insansız insan, bu da, onun neyi çalıyorduk? Ee, Lullaby for Hamza, evet şeyi çalıyoruz. Ee, Bağdat'ta korkunç bombardımanlar sırasında hayatını kaybetmiş olan bir çocuk için anında yıllar önce yazdığı bir şarkıyı, bir bombardımanında annesinin kucağında hayatını kaybeden bir e, çocuk için yazdığı baladı ninni dinleyerek bitirelim. Robert Wyatt'den geliyor Lala Bay For Hamza ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çekkaste